yordu. Şimdi artık eserini yorulup da bitirmek isteyenlere mahsus bir ihmalle evvelce müşkül pesentliğinden kurtulamayan müsamahalarla dolduruyor. Ona bir an evvel son kelimesini çektikten sonra arkadaşlarına okumak, sonra da Lamia'ya ister misiniz bu eserin sahibini zevciniz olarak kabul etmek ister misiniz diyebilmek için acele ediyordu. Matbaada artık her şey bir ittiraz içinde cereyan ediyordu. Hatta para bile kazanılıyor. Ahmet Cemil'in akdettiği istikraza karşılık olarak birinci taksit olmak üzere 25 liralık tefrik edildikten sonra Vehbi Bey kayın biraderini para düşüncesinden kurtaracak kadar maharet ve tedbir gösteriyordu. Şimdi Ahmet Cemil ev masrafından büsbütün elini çekmişti. Eniştesiyle beyinlerinde mümkün olabildiği kadar bir samimiyet tesis ediyor Haydi ta bu adam hakkında ara sıra muhabbete benzer hisler duyuyordu. Artık endişe edecek bir sebep göremiyordu. Bütün emellerinin husulüne bir iki hatve kalmıştı. Eseriyle aşkı. Nihayet bir gün sabahleyin bir zafer haberiyle gencini edep idarehanesine gitti, arkadaşını buldu. "Eser bitti. Davete muntazirım." dedi. O vakit iki arkadaş ziyafetin muhtelif cihetlerini düşündüler. Kimleri davet etmek lazım geleceğini müzakere ettiler. Hüseyin Nazmi diyordu ki: Nereye uzun var? O kadar kalabalık içinde gürültüden başka bir şey hasıl olmaz. Altı kişi yetişmiyor mu? İki de biz 8 kişi oluyoruz. İşte sana güzel bir sofra, dolgun bir heyet. Hüseyin Nazmi bir yandan arkadaşını ikna ettikçe bir cihetten de önündeki kağıda kurşun kalemle bir takım isimler yazıyordu. Sonra bu isimleri elediler, uzun uzun münakaşalardan sonra 5 kişi için ittihad tasul olabildi. Hüseyin Nazmi "altıncısı, altıncısı" diyordu. Ahmet Cemil "Raci" dedi. "Raci mi? Onu ne yapacaksın?" Ahmet Cemil kızardı fakat racinin bütün bedbahtlığıyla, biçareliğiyle beraber kendi dehazının şu muzaffereyetine de şahit olması için mukavemet edilemeyen bir arzusu vardı. Yalnız o da bulunsun dedi. O gece Eren köyünde misafirler toplanıp da Hüseyin Nazmi bir aralık efendiler sofraya dediği zaman Ahmet Cemil'in kalbi bir sahnede ilk defa olarak görünen bir sanatkar hele canını duydu. Arkadaşıyla eserin inşaat resmini yemek nihayetine talike karar vermişlerdi. Hüseyin Nazmi bir açış hitabesiyle arkadaşının mesleğini, yeniliğini izah edecekti. Evvelce izahat verilmeksizin eserinin anlaşılamayacağından emin ol diyordu. Gencine-i Edep, Hüseyin Nazmi'nin ismini bütün edebiyat erbabına tanıtmış, o isme matbuat aleminde bir ehemmiyet izafe etmişti. Hüseyin Nazmi, edebiyat-ı garbiye ile iştigali neticesi olarak şiirde yepyeni bir tarzın hemen mucidi gibiydi. Fakat edasının tazeliğinde, fikrinde ve lisanında o derece itidal ve sükun gösterir, en büyük cüretleri o kadar nazik ve munis bir kisbe altında örterdi ki, gençlerin en güzide pişmağlarından madudiyeti, nazenin şiiri, dört asırlık Haftan Berduş, görmedikçe tanımak istemeyenlerin bile takdiri şerefinden hisse almasına mani olamamıştı. Ahmet Cemil, bütün dehasının inkişaf kabiliyetini hapsede ede, bir an içinde iştihar perisini ayaklar altına atmak maksadına hizmet ederken, o meydana çıkmak isteyen teessürat-ı neşidelerini daima serbest bırakmıştı. Gencine-i edep, Her hafta ilk sahifesinde Hüseyin Nazmi'nin bir manzuması ile çıktığı için müvezzilerin bilhassa yüzlerini güldüren resail-i mevkuite arasında birincilik payesini bulmuştu. Onun için bu gece Hüseyin Nazmi'nin edebi sahabeti altında Ahmet Cemil'in eserinin inşaat-ı rasimesine davet edilenler pek muhtelif sınıflara mensup oldukları halde Erenköy'ündeki köşkün yemek odasında sofra etrafında içtima etmiştiler. Üstadlardan birinin su-be-su redifli meşhur bir gazeline söylenen, yüzlerce nazirelerin içinde perdaniyet kazanmış olmakla bir şeref kazanmış olan İhame Efendi, kırmızıya meyyel sarı cebinde taşıdığı bağdan küçük tarakla daima hatta lakırda arasında tarana tarana, yanaklarından gözleri okşayan bir intizamla inen sakalıyla, galiba mevzun söz söylemeye itiyadının eseri olarak adlandı, a renkli desteli bir suhut ve hubutla teganne edercesine söylediği sözlere refakat eden eliyle bir genç şair için iştirar teessüsü rasimesine şeref ilave etmekten çekinmemişti hatta bütün dostları içinde veladet ve vefat tarihleri dağıtmakla meşhur olan bilmem hangisini bir ceride de neşrolunan Rebiîyesini nefiyane buldukları için nefi devran namıyla tanınan fisini daima ensesine doğru taşımakla pandorulunun paçalarını en kuru havalarda bile kıvırmakla meľuf Süleyman Vahdet efendiden ziyade uysallık duyguları iraesine Lütfederek yanı başında gururunu gıcıklayacak sözlerle hulüle çalışan raciyi dinlediği kadar peyam-ı cihan ceridesinde Fransa'nın en ileri cüret sahibi genç şairlerinden daha ziyade telakki gayreti göstermekle aklında hiffete yükmedilmiş olan Mazhar Feridun Bey'in kavga arayan tecavüzlerine yumuşak bir kulak kabartmaktan hali değildi. Dört sene evvel kırk adlı sahifelik bir şiir mecmuası Neşre Deli'den beri Babali Caddesi'nden daima telaş ve endişeyle geçen, bütün matbaalara uğrayarak, bütün edebiyat cidallerine, daima mütefekkir adamlara mahsus, musır bir sükutla iştirak eden, kendisini tanıyanlar arasında Victor Hugo, lakabıyla anılan Hasan Latif Bey, hususuyla Hasan Latip Bey o muannit zikrutla İnşa transimesine bir başka vakar ilavesi için ziyafetten kaçmaya katlanmamış kısa boyuyla dolgun vücuduyla daima koltuğunun altında Fransızca Almanca gazeteler, risaleler, kitaplar taşıyan, çiçekli resme müshabih, kırmızı mürekkepli, oymalı, işlemeli yazısıyla bütün edebi risalelere minimi mini ne güzel manzumeler yetiştiren, babasının sayesinde matbuat alemi müntesipleri arasında içi cam fıstığı paltoları ile, Herald'da yaptırılmış botinleri ile teferrüt eden Fatine Dilaver Bey de kendisine edebi bir müsamerede bulunmak fırsatını veren şu ziyafeti kaçırmamıştı. İşte şimdi hepsi oradaydılar. Ahmet Cemil'in senelerden beri intizar ettiği ihtiharın işte, işte ilk sahnesi şurada gözlerin önüne serilmiş duruyordu. Akşamdan biri etrafında cereyan eden muhabirlere nadir kelimelerle iştirak ediyordu. Sinirlerini gevşeten, biraz zengini sarartan, kalbinin ufak tele canlılığıyla bir mümeyyiz heyetinin karşısına çıkmaya müheyya bir çocuk üzüntüsüyle başlamak zamanına terakkup ediyordu. Edebiyatta zihnini en ziyade işgal eden şeylerden biri de inşat tarzı ve kıraattı. Garp edebiyatıyla iştigalinde buna dair birçok mütalalara ve intikatlara tesadüf etmiş, bunlar zihninde tamamen yeni, mensup olduğu edebiyat aleminde meçhul fikirler uyandırmıştı. Edebiyatta inşaat ve takririn, irad ve kıraatin başka şeyler olduğunu, bazı eserlerin gözde değil, kulakla anlaşılmak için daha ziyade münasebeti bulunduğunu öğrenmiş, sanat-ı inşaat ve irada çalışmak için, Birçok zaman sarf etmişti. Bir vakitler Cornell'in Rasi'nin hairelerini tecrübe zemine ittiaz ederek bunları baştan başa cehren her kelimenin kuvvetini, her cümleye tevafuk eden sedayı musiki düşünerek tetkik ederek okumuştu. Ah bir kere Monesali'yi Sarah Bernard'ı işitsem, bunları daha ziyade anlayacağım derdi. Daha sonra bu merakı bütün okuduklarına tahmim ederek Cehren, inşadı bir adet hükmüne getirmiş, mini mini odasında bütün sevdiği şairlerin ruhunu tehziz etmişti. Bu iştigali arasında neler keşfetti? Evvela güzel bir eserin, fena okuyan bir adamın insanında en fena bir eser olacağını anladı. Bir kere edebiyat hocasından ders esnasında Tezer'in bir parçasını dinlemişti. Muallim bu parçayı bütün ruhuyla okumuştu. O vakit Ahmet Cemil sedirin üzerinde kendisini kaybetmiş, teessüründen o şiirin musikiisine mefut kalarak güya uyuşmuştu. Sonra kendisi tecrübe edince o işittiği parçayı okumak için çalışınca bir saate vaden bütün varlığını sarsan parçayı bir küme boş laf gibi teessürden hali bulmuştu. O vakitten beri kelimelerin sedasına dikkat ederek okumak, sesini onların hükmüne ve kuvvetine tatbik edebilmek için uğraşmıştı. İradsan atında en ziyade gülünç, sahte, müfrit olmaktan korkardı. Bir defa raciyi Hilal-i Seher manzumesini okurken dinlemişti. Raci başıyla, kollarıyla, bütün o kaba vücuduyla bu nazik ve rakik şiirin beznini uzatarak, kelimelerin üzerine basarak, kafiyeleri çatlatarak onun bütün hazin ruhunu incitmiş, kırmış, parçalamıştı. Ahmet Cemil elleriyle, kollarıyla şiir okuyanları başını eğrilterek, elini yanağına dayıyarak, suratını ekşiterek Hicazker perdelerinde gazel söyleyenler kadar gülünç bulurdu. Raci Nedir o sürhü sefid? Ah başlıyor mu nehar mısrağını okurken yumruklarını sıkıyor, birisine hücum etmek istiyormuşçasına gözlerini açıyordu. Ahmet Cemil bir hayret nidası gibi düşmesi lazım gelen nedir o sürhü sefitten sonra ah başlıyor mu nehar sualinin ifade ettiği bütün keselanı, füturu, o gece zevaline karşı tazammun ettiği yeysi, hüsrânı ifade etmek için sesle bir sükût, meftur ve müteessir bir karar isterdi. Sonra ufak bir mex, güya küçük bir tefekkür vakfesi. Onu müteakip bir ümit incilası, bir tesliyet tatimesi. Yarın sabaha demek sohbet ey hilali seher. Seda'nın şiirde bir musiker olduğuna kanaat kespettiği için eserini yazdıkça daima açık sesle okur, onun ahengini dinlerdi. Ah bu akşam şu heyetin karşısında onu her vakit okuduğu gibi okuyabilse